وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذْعَةٍ وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ İnşallah bugünkü dersimizde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala kısmet ederse Muhammedun Resulullah ne demektir? Hoşlamaya çalışacağız. Nasıl ki önceki derslerimizde La ilahe illallah nedir dedik ve La ilahe illallah'ın şartlarını zikrettik.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 emr şeylerde ona itaat etmektir. Ve tasdîku fîmâ akhbar. Haber verdiği şeylerde bize bildirdiği olaylarda onu tasdik etmek, onu doğrulamaktır. Ve etinâbu Peygamber aleyhissalâtü vesselâm'ın yasakladığı ve nehyettiği şeylerden uzak durmaktır. Ve en lâ yu'badallâh illâ bimâ şer'a.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ona itaat etmektir. Haber verdiği olaylarda onu tasdik etmektir, onu doğrulamaktır. Nehiyettiği yettiği şeylerde ise ondan uzak durup el etek çekmektir. Ve ibadet edeceğimiz zaman kafamızdan değil de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde Allah Subhanahu ve Teala'ya kul olmak ve Allah'a kulluk yapmaktır. Ve arkadaşlar tabi biz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 Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'da gelen bir emri tekiz ediyordur, ona muvaffakat ediyordur veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'de kapalı bırakılan bir meseleyi açıklıyordur. Tam geniş anlatılmamış, tafsilat getirilmemiş bir meseleye tafsilat getiriyordur. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam umumi olan bir emri veya nehi bazı şartlarla kayıtlıyordur. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın ona vermiş olduğu mutlak itaatle, Allah bize ona mutlak itaat etmeyi emrediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'da gelmemiş olan bir hükmü bize ne yapıyordu arkadaşlar? Bize beyan ediyordur. O zaman, bu Peygamber eğer böyleyse, konunun başında dediğimiz gibi, muhammed Rasulullah Resulullah ta'atuhu fîmâ emr. Onun emrettiği şeylerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam itaat etmek,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 peygambere imanının gerekleri nelerdir? Ben o peygambere iman ettim diyorsa, üzerine ne yapması vaciptir diye. Bunu da özet olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerine soruyoruz, onlara başvuruyoruz ve bakın cevabı şu şekilde alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, her kulun Allah subhanahu ve teala'yı sevmesi imanının gereğidir. Allah'ı sevmiyorum diyen bir insanın Müslüman ol ol ol olacağı düşünülemez. Hiçbir şekilde.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 aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem tayin etmedikleri müddet şey Muhammed onlar iman etmiş olmazlar. Ve hakem tayin ettiler dahi eğer onlar nefislerinde bir sıkıntı duyuyorlarsa senin verdiğin hükümde yine iman etmiş olmazlar diyor Allah subhanehu ve teala. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ thumma la يَجِدُوا fi أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْ مَا Sonra da seni hakem tayin ettikten sonra verdiğin hükümde zerre kadar işlerinde bir sıkıntı duymamaları lazım diyor Allah subhanehu ve Teala Ta ki iman etmiş olsunlar. Ve yine devam ediyor Allah. Bununla da yetinmiyor arkadaşlar. وَيُسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا Ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları müddetçe diyor Allah subhanehu ve Teala arkadaşlar. Senin Rabbine an ki onlar iman etmiş olmalar. O zaman iman ettiğini iddia eden bir insan, Müslüman olduğunu iddia eden bir insan,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 ve sizin de bırakınız diyerekten Allah subhanehu ve teala umum bir lafızla, genel bir lafızla tüm getirdiklerini alınız ve tüm nehyettiklerinden de uzak durunuz diyerekten Allah subhanehu ve teala mümin olan bir insanın vasfını bize ne yapıyor arkadaşlar? Mümin olan bir insanın vasfını Allah subhanehu ve teala bize belirtiyor. O zaman eğer bir insan dediğimiz gibi Muhammed'in Resulullah diyorsa bu ayetlerde zikretmiş olduğumuz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 Yalnız burada bazı şeyler zikretmek istiyoruz arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmanın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerinde onu doğrulamanın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehyettiklerinden uzak durmanın, sadece onun gösterdiği şekilde Allah'a kul olmanın, yani başka bir deyimle Muhammed'in Resulullah'ı hakikaten yerine getirmenin faydası nedir? Diye soracağ olursa, bakın Allah Subhanahu ve Taala bize nasıl cevap veriyor ve Peygamberin dilinden Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bize nasıl cevap veriyor. Hani bilirsiniz günde en az en az 17 defa Allah'tan hidayet isteriz. Günde en az 17 defa Allah'tan hidayet isteriz. Ve dedik ki ihdin astarat mustaqim. Allah'ın bizi dost doğru olan yola hidayet ettiriz Allah Subhanahu ve Taala. Ve sürekli Allah'tan ne yapıyoruz arkadaşlar? Hidayeti istiyoruz ve bizi sapıklıktan uzaklaştırmasını üzerlerine lanet ettiği üzerlerine kızdığı sapıtan insanların yolundan bizi uzak tutmasını Allah subhanahu ve teala'dan istiyoruz. Bakın Allah bize kendisinden hidayeti istememizi öğrettiği gibi hidayetin yollarını da Allah subhanahu ve teala bize öğretiyor. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde اِنْ Eğer o peygambere itaat ederseniz siz hidayet bulursunuz. Eğer o peygambere itaat ederseniz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 kesinlikle sapıtmayacağımızı, sapıtmanın tam cızdı, hidayet üzerine olacağımızı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki arkadaşlar, تَرَكْتُ ف۪يكُمْ شَيْئِينَ Sizin içinize iki şey bıraktım. لَنْ تَدِلُّ غَعْدِ اِنْ تَنَسَّكْتُمْ بِهِمَا Eğer siz onlara yapışırsanız,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 Yani başka bir deyimle ebedi kurtuluşa kavuşmak arkadaşlar. Ki Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ O müttakilere hazırlanmış olan genişliği yer yok kadar olan cennetlere koşunuz diyor Allah. Ve Allah'ın mağfiretine ne yapınız? Allah'ın mağfiretine koşunuz diyor Allah Subhanahu ve teala. İşte bizler için arkadaşlar Allah nasıl ki bu cennete koşmamızı emrediyor,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 kim Allah'a ve رسولüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşa ermiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Başka bir ayete yine Allah Subhanahu ve Teala <gülüyor> ve atu Allah ve Rasuluna itaat ediniz ki umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayete Allah'a ve رسولüne itaat ediniz ki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 وَرَسُولَهُ fakat فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا diyor Allah. Kim Allah'a ve Resulüne itaat edesse, işte o büyük bir kurtuluşla kurtuluş ermiştir. ve اللّٰهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer kurtulmak istiyorsanız, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki, umulur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor. Allah subhanahu ve teala arkadaşlar. Yine arkadaşlar, yine arkadaşlar, biliyorsunuz birçoğumuzun yakında bir şey vardır. Faizeleri dik ederken,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 Bu ihtilafların var olacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Ümmetin ayrılacağını bize söylüyor diyor ki ''İnnehu men ya'iş minkum da'di feseyara ihtilafen kesira'' ''Sizden biri benden sonra yaşarsa, yaşarsanız değer çok ihtilaflar göreceksiniz.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. ''Çok ihtilaflar göreceksiniz.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki bunu haber veren Peygamberi biz imanımızın gereği olarak dersin başında zikrettiğimiz gibi tatbik ediyoruz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 Sahabesi olan, Taifatül Mansura dersinde anlattığımız gibi onun sahabesi olan Rasulün yoluna, Rasulün sahabesinin ha halifelerinin, raşid olan halifelerinin yoluna tabi olmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir de öğretiyor. Yine Peygamber bu ümmetin fırkalara ayrılacağını bize haber veriyor arkadaşlar. Bize diyor ki, اِنَّ بَنِيْسِرَا۪يِلَ اِسْتَرَقَتْ اِلَى ve وَسَبَع۪ينَ fırka. Ben İsrail 73 fırkaya 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Evet ya Resulullah. Biz seni taktik ediyoruz bu konuda. Ve Peygamber diyor ki hepsi ateştedir. 73 fırkanın hepsi ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacaktır. 73 fırkadan Sadece bir fırka kurtulacaktır diyor Peygamber vesselam. Buraya kadar Muhammedun Resulullah'ın gereği olarak biz Peygamberi tasdik ediyoruz. Yalnız Peygamber'e soruyoruz ki sahabe de sordu bu soru. Peki kimdir o kurtulacak olan fırka ya Resulallah? مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ <وَأَصْحَابِين> Benim ve sahabemin yolu üzerine olan insanlardır. Benim ve sahabemin bugün üzerinde olduğumuz yol üzerine olan insanlardır diyerek Peygamber'in ihtilaflar anında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 Yalnız biz bakacağız. Gerçekten bu insanlar Allah'ın Resulü'nün ve sahabesinin yolu üzerinde midirler? Hatta biz bu fırkadan olmaya çalışalım. Veya onlar değillerdir de sadece sözle Allah'a ve Resulü'ne sevdiğini iddia ediyorlar. Sadece bu sözde kalıyor, sözden öteye geçmiyor.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 Yani kişi yapmış olduğu amelde sadece Allah'ı kastedecek ve sadece Allah için yapacaktır. İki, ameli sünnete muafık olacaktır. Peygamberimizin yapmış olduğu bir amel olacaktır. Peygamberimizin yapmadığı bir ameli yapmayacaktır. Çünkü peygamber, diyor sahih hadiste. Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa, onun ameli Allah katında red olunur, kabul olunmaz diyor. Peygamberimiz Ahadefi Kim bizim bu işimizde, dinimizde, yolumuzda, sünnetimizde olmayan bir şeyi çıkarırsa, o Allah katında reddedilir diyor. Allah Subhane wa Taala, faman kana amalan salihah, ve la yishk bi ibadete Rabbihi ahdah. Kim Rabbi'da o zaman amellerinde şirk koşmasın ve salih amel işlesin diyor Allah subhanehu ve teala. Salih amel işlesin ve şirk koşmasın. selefimiz eski âlimlerimiz bu ayeti tefsir ederken arkadaşlar... Yani şirk koşmasın, Allah'a ihlaslı olsun. Salih amel işlesin, yani sünnete muvafık olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselama muhalefet etmesin. İşte sünnet, kıyamet gününde insanın elindeki çeki olan... ...kıyamet gününde insanın cenneti satın alacağı para olan amel var ya amel. Hani melekler insanlara seslenecek er ya. Udhulul cennete bime kuntum te'amelun. O cennete yapmış olduğunuz ameller karşılığınızda girin. Ve kafirlere cehennem ehline seslenilecek ya o gün arkadaşlar. Bu yaptıklarınızın karşılığıdır. Almış olduğunuz bu ceza, almış olduğunuz bu musibet, bu kutran bu zarar yapmış olduğunuzun karşılığıdır. İşte o amel var ya arkadaşlar. İnsanı o gün kurtaracak olan. O gün bir tane amelin dahi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 Felyahzel ellezina yuhalifuna an amrihi an tusibahum fitne ov usibahum azabun alim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici bir azaptan sakınsınlar diyor Allah subhanahu wa taala. Fitne nedir biliyor musunuz? İmam Ahmed fitneyi tefsir ederken diyor ki arkadaşlar tecrübe fitne fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Hmm. Yani peygambere muhalefet ettiğin zaman, peygambere tabi olmadığın zaman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 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Sonra ve ona itaatten ve tabi olmadan yüz çevrirlerse işte onlar müminler değildir diyor Allah. قُلْ <gülüyor> اَتِعَ Allah ve فَاِنْ تَوَلَّوْا ve itaat ediniz her yüz çevrirlerse Allah subhanahu ve taala onları ne yapmaz? Allah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 Aynı şekilde bu insanlar hilayeti bulamayacak olan insanlardır. Hani demiştik en büyük fayda yani her şeyin bittiği yerde büyük kurtuluşun şartı Allah'a ve Resulüne itaat etmekti. İşte Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen veya onu tanımayan ve Muhammed'in Resulullah'ın gereğinden habersiz olan insanlar. Sadece bunu kelimeyle söyleyen insanlar arkadaşlar.